Berisham efendim Berisham efendim de karadöner de karadöner de karadöner Berisham efendim Lina hola beni salsir del dos Radyoların ilk evlendirme programı Ömer Pekin'le gelin güveyoluna başlıyor Navetavi di gelin sen evleniyorum evlenir miydik benimle virir misin evlenmem, evlenmem. Gel dinleyenler Ömer Pekinle gelin Güeyon programına bir kere daha hoş geldiniz. Taliplerimiz Tayfun Bey ve Kezban Hanım birbirlerini beğendiler ve karar vermek üzere stüdyomuzdalar. Kezban Hanım paravanın arkasında mısınız? Evet paravanın arkasındayım Ömer Bey. Tayfun Bey siz paravanın arkasında mısınız? Uf, akideş bu var ya bu adam kesin civatayı kopatmış ya kafa yemiş bu ya. Uf. Kör müsün kardeşim buradayım işte ya görmüyor musun yanındayım ya Evet dinleyenler taliplerimiz şu anda her ikisi de hazırlar paravanların arkasında. Ömer Bey Ömer Bey ya genç yaşım emekli maaşım var Allah rızası için Kezban Hanım'la evlenmek istiyorum ben gari ya Bırakın bizi de evlenem ya Hiç merak etmeyin Tayfun Amca evlendireceğiz ama ne yapıyoruz önce birbirimizi tanımaya devam ediyoruz Uf, Ya kardeşim 3 bölüm oldu bak 3 bölümdür burada birbirimizi tanıyıp duruyoruz daha neyimizi tanıyacağız ya? Beş gündür Kezban Hanım'ın yüzünü görmedim ben. Deli olacaksın ya. Tayfun Bey bu kadar tanımak yetmez. Bugün birçok evlilik boşanmayla e, sonuçlanıyor. Ne, Neden Tayfun ne, Bey? Niyeymiş o? Niye öyle oluyor? Çünkü çiftler birbirini yeterince tanımıyorlardı ondan. E, tamam da kardeşim tanıyalım da aklıma bir şey gelmiyor ki ya. Neyini tanıyacağım ben bu kadının daha? Ne bileyim mesela? Burcunu sorun. İyi e, tamam soran bakalım. E, şey, e, sizin borcunuz nedir Kezban Hanım? Ne borcu Tayfun Bey amca ya? Burcu, burcu Allah ya. Burcunu soracaksınız. Ya ne demek arkadaş ya? Belki borcu vardır kadının. Hem ben borçlu kadından falan evlenmem ya. <gülüyor> Kız buranın borcunuz nedir sizin acaba? Allah'ıma şükür borcum yok Ömer Bey. Bir Allah'ıma kılamadığım namaz borçlarım var inşallah kazan namazını kılıyor mümir. Bir bakalım inşallah güzel Ömer Bey. Bak gördün mü? Namaz borcu varmış. Allah kabul etsin. Bak bu hoşuma gitti yalnız ha. Peki burcunuz nedir Kezban Hanım? Aha sorduk işte burcunu da Ömer Bey. Ee, yükselerim boğa Ömer Bey, alçalanın böyle kova ama karakter anlamında ikizler, iş anlamında da aslan burcu özelliği gösteriyor Ömer Bey. Ee, şey Tayfun Bey, senin burcun ne acaba? Valla bilmem ki ben ya, anlamam burçla adam falan. Benim bildiğim bir burç var, o da Erol Büyük Burç gari. <gülüyor> ah, oh. Ah, o da Burç'tan sayılıyor mu? Bilmiyorsun onu yalnız. Çok güzel Tayfun Bey. Emel ee, Bey yardımcı olsanız ne sorayım ben bu adama? Ee, Kezban Hanım, Tayfun Bey'e romantizm sever misiniz? Romantik misiniz falan diye sorun. Bakalım romantik ne diyecek? Ee, şey, romantik misinizdir Tayfun Bey? Tabii canım, olmamı. Roman okurum, hem tikim de var benim. <gülüyor> ee, daha ne sorayım Emel Bey? Kezban Hanım, ben evlenmeyeceğim. Siz evleneceksiniz, siz sorun. Ay hiç bu şeyler diyor lekki. Yardımcı olsanız Ömer Bey. Ya yemek yapmayı sever mi? Onu sorun mesela. Yok yok hiç sevmem. Erkek dediğin mutfağa girmez gari. Ben ancak yemeyebilirim akideş. <gülüyor> şey. Kayfun Bey türkü falan sever misiniz acaba? Şiir falan böyle. Oo, sevmem mi? Çok severim hem de. Bestelerim var benim. İsterseniz bir dene türkü patlatı verem oğlum. <gülüyor> Ay sağ olun Bey. Ay çok severim şarkıyı Ömer Bey. Ya ne Ömer Bey'i Şarkıyı ben söyleyeceğim ben. Ay kusura bakmayın. Heyecandan yaptım Tayfun Bey. Neyse gari. Önemli değil. <gülüyor> bak şimdi sana en son bestemi söyleyeceğim. Türkünün adı Anlamazdın Anlamazdın. Bu var ya bak bu şarkı Deniz Yöresi'ne ait bir derleme. Bunu ilk defa e, Aile Dikmen Hanım söylemişti. Zamanın behrinde. T 1965'lerde. <gülüyor> Ay ya hala Ömer Bey diyor ya. Hala Ömer Bey diyor ya. elimin tersiyle çakı çakı vereceğim şimdi sana. Neyse. Evet söylüyor Ömer Bey. Sen de dinle bakalım. Evet dinleyiciler heyecan dorukta. Romantizmin doruğuna çıktık şu anda. Bakalım Tayfun amca, Kezban amcaya aman Kezban hanıma nasıl bir türkü söyleyecek? Hep beraber dinliyoruz. Evet. herkes hazır olsun bakalım. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Bağladım Ömer Bey. İyi bakalım dinle o zaman. Sevilirken bilmedin mi, ben söylerken gülmedin mi, <gülüyor> kalımızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Ay, ay ay ay çok güzel söylüyor Ömer Bey. Ya halin Ömer Bey diyor ya, şarkının da içine ettin zaten, <gülüyor> çakıvereceksin şimdi. Kalbim bomboş kaldı sanma, acıla geçe <gülüyor> zamanla. Aşka tövbe demem ben. Görürsün sevince yeniden. <gülüyor> çok güzel söylediniz Tayfun Hakik Bey. Et mi et güzel söyledin gü mi? Ay çok duygulandım Tayfun Bey. Ağlama kız. Ağlama ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak. istersen bir tane de şiir okuyabilirim sana. Şiiri gelecek bölüme bırakalım Tayfun amca. Gelecek bölüme mi? E hani bu bölümde evlenecektik ya? E, maalesef süremiz bu kadar Tayfun amca. Ya arkadaş beş gündür buradayız bak. Daha kadının yüzünü görmedik ya. Vallahi kendim arasaydım. Şimdiye kadar 10 defa evlendiydim ya. Bu ne arkadaş ya? <gülüyor> Ömer Pekir'le gelin güvey olun. Evlenmem evlenmem, imanıma evlenmem. Durdur dur bu nikahı, nikah memurum. Dıyma bu nikahı, nikah memurum. Ömer Pekinle gelin güvey olun. Devamı gelecek bölümde. Persanfe şimdi kadar Pekin Pekin, Mustafa Sarıtaş, teknik yapın ben Pekin. <gülüyor> dinleyin, dinleyin tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persanfe.com www.persanfe.com